يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من حز وجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به ولارحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يُصْلِحْ لكم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنوبكم وما يطيع الله وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا باع في الناس قل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر العمور محتساتها وكل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine la bil biha an Bugün arkadaşlar size biraz önce okuduğumuz Meryem Suresi ile uyumlu bir konuyu anlatacağım. Bu konuyu daha önce başka bir mekanda, belki başka bir zamanda, belki bu mekanda hatırlamıyorum, daha önce anlatmıştım. Ve bu anlatacağım konu oldukça önemli bir hastalıktır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize defalarca beyan ettiği bir hastalıktır. Bugün anlatacağım konu Allah Subhanehu ve Teala'nın bizleri kendisinden sakındırdığı bir hastalıktır. Ve bugün anlatacağım konu öyle bir hastalıktır ki, Hastalık bizzat kendisi yine kendisine sebep olmaktadır. Ne demek istediğimi anlatacağım. Hastalığın bizzat kendisi yine kendisine sebep olmaktadır. Boğazınız ağrıyor ya bunun sebebi su içmektir. Ama bu hastalıkta öyle değil. Boğazınızın ağrımasının sebebi yine boğazınızın ağrımasıdır. İnsanoğlu yani şunu demeye çalışıyorum. İnsanoğlu bu hastalığa karşı önlemini almazsa bu hastalık kanser gibi yine hastalık kendi türünden hastalık türetecektir. Kanser olduğunuz zaman vücudunuzun bir bölümünde kanser hücresi vardır. O hücre yeniden yine kendisini türetir. İşte bu hastalık böyle pis bir hastalıktır. Bu hastalığın ismi nedir? Gaflettir arkadaşlar. Bu öyle bir hastalıktır ki gaflet, gafleti türetir. Ve sen gafilsindir. Gafletinden de gafilsindir. Kendini hak yolda zannedersin. Kendini doğru yolda zannedersin. Kendini hak ehli zannedersin. Ve burada iki tane hastalığın vardır. Bir, sen gafilsin. Sen gaflet hastalığına kapıldın. İki, daha büyük hastalık gafletinden de gafilsin. Gafletinden ne, ne yok? Haberin yoktur. İşte bugün size bu hastalıktan bahsedeceğim. İşte bugün size bu hastalıktan korunma yollarından bahsedeceğim. Ve bugün size diyeceğim ki siz de gafilsiniz, ben de gafilim ve gaflet hepimize yapışmış durumda. Kimimizde çok, kimimizde az. Kimimizde belki küçücük, kimimizde dağlar kadar. Ve bu hastalıktan o küçücük olan da kurtulmazsa, kurtulmaya gayret etmezse, Dağlar kadar gaflet hastalığına tutuşan kimse de bundan dolayı kurtulmaya gayret etmezse büyük bir helaka maruz kalacaktır. İşte bugün önce kendi nefsimin helaka düşmemesi adına konuşuyorum. İşte bugün siz kardeşlerimin helaktan uzak kalması, cehennem azabından uzak kalması, dünyada ve ahirette zelil olmaktan uzak kalması adına size gaflete anlatıyorum size nasihat ediyorum. Allah Subhanahu ve kitabının birçok yerinde gafletten bahsetmiştir. Ve demiştir ki: "Zalike en lem yekun rabbuke yulikel Allah bir kavmi zulüm ile helak edecek değildir ve ehluha gafilun. O toplum gafilken bir şey bilmiyorken Allah tutup da onları ne yapmayacaktır? Helak etmeyecektir. Bu birinci ayet. İkinci ayet: "Nahnu naqussu aleike ahsane Biz sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Ayetin devamı: "Wa in kunte min Sen bundan önce gâfildin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve söylüyor. Arkadaşlar bu iki okuduğum ayette gaflet, lokavi anlamda kullanılmıştır. Hangi anlamda kullanılmış? Lukat anlamında kullanılmıştır. Sözlük anlamında kullanılmıştır. Hutbenin başında bahsettiğim hastalık anlamında kullanılmamıştır. Mesela nifak bir hastalıktır bir de sözlük manası vardır. Mesela küfür bir hastalığın ismidir bir de örtmek manasında sözlük anlamı vardır. Gafletin de sözlük manası bilgisizliktir. Cehalettir. Bilmemektir. Allah Subhanahu taala resulüne diyor ki biz sana Yusuf'un kıssasını anlatıyorduk. Sen bunu daha önce bilmiyordun. Ya da Allah Subhanahu bir ilk okuduğum ayette o toplum haber edilmeden, bilgilendirilmeden biz onlara helak etmeyiz diyor. Gaflet burada bilgisizlik manasında, lokat anlamıyla kullanılmıştır. Istılahi anlamı ise açık net sarih bir şekilde Kur'an'ın beyan ettiği şekliyle ahiret gününden habersizliktir. Hani dedim ki arkadaşlar, sen de gafilsin, ben de gafilim. Kıyametle ilgili okunan ayetler, kıyametle ilgili ayetler karşına geldiği zaman korkudan, tir tir titremiyorsan, senin kıyamet gününe, ahiret gününe dair inancında gaflet vardır. Kıyamet gününe ile ilgili namaza durdun, hıçkıra hıçkıra cennetten ve cehennemden bahseden Ayetler geldiği zaman hıçkıra hıçkıra ağlamıyorsan senin imanında mutlaka gaflet vardır. Dün bir ilim ehli hocayı dinliyorum. Hadis anlatıyor ve onu inşallah önümüzdeki günlerde o hoca o kadar olması da anlatmaya çalışacağım. Kıyamet gününde Rabbinin müminlere görünmesinden bahsetiyor. Tam oraya gelince kendisini tutamıyor, başlıyor ağlamaya. Hoca ağlamaya başlayınca cemaat de başlıyor ağlamaya. Ben de seyrediyorum. Onların nazarında benim ahirete imanımda mutlaka gaflet vardır. O halde arkadaşlar gafletin manası neymiş? Ahiret konusunda bilgisizliktir. Bu bilgi derece derecedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer Resuller kıyameti, cenneti, cehennemi, ahiret ahvalini birebir müşahede eder gibi iman etmişlerdir. Onların bu konudaki imanları imanı kamildir. Onlardan sonra ashab-ı kiram veya selef-i salihin gelir. Bir ayeti okuyup o ayetin dehşetinden dolayı ağlaya ağlaya ama olan ashab-ı kiram gelir. Gece namazına kalktığı zaman bir ayeti okuyup hıçkıra hıçkıra sabahlara kadar ağlayan Selefi salihen gelir. İşte onların ahiret gününe imanı, imanı kamil, tam iman, gafletten uzak iman, gafletin kendisine yanaşamadığı bir imandır. Ondan sonra gelenlere yani bizlere gelince cennet ayetlerini okuyup canımız cennet çekmiyorsa, cehennem ayetlerini okuyup içimizden bir ürpert geçmiyorsa, biz orada hepinizi dizüstü çöktürmüş bir şekilde toplayacağız ayetini okuduğumuz zaman kalbimiz tir tir titremiyorsa Enfal suresinde dediği gibi Allah'ın ayetleri okunduğu zaman derilerimiz ürpermiyorsa bizim ahiretten yana bir gaflete sahibiz. Ahirete imanımız kamil değildir. Ve Allah subhane ve teala'dan bol bol dua ederek bu hastalıktan kurtulmanın yolunu aramamız gerekmektedir. Okuyalım arkadaşlar. İnnellezine la yercune lika'ena O kimseler ki bizimle kavuşmayı ummuyorlar. bil بِالْحَيَاتِ dünya Onlar dünya hayatından razı oldular. Onunla mutlu oldular. وَالَّذ۪ينَ hum an عَيَاتِنَا غَافِلُونَ İşte ayetlerimize karşı gafil olanlar bilgisiz olanlar, cahil olanlar bunlardır diyor. Bakın gafletin tarifini yaptık ya ayet ne güzel ortaya koydu değil mi? Gafletin tarifini, gafletin sebebini, gafletin şeklinin sebebini değil de gafletin şeklini Allah subhanahu ne kadar güzel ortaya koydu değil mi? Gaflet neymiş? Bir, Allah'la karşılaşmayı ummamak. 2 dünya hayatına dalmak. 3- Dünya hayatıyla razı olmak. Dünyadan bir şey kazandığında sevinmek. Dünyadan bir şey kaybettiğinde üzülmek. İşte bu üç şey gafletin tarifiymiş bu birinci ayet. İkinci ayet. <gülüyor> İnsanlara hesap vermeleri neredeyse yaklaştı. Neredeyse yarın kıyamet kopacak. Allah'ın huzuruna çıkacaklar ve bir bir hesap verecekler. Ve onlar eee ve onlar hala bundan dolayı gaflet içindedirler. Bir başka ayet. Laqad kunti fi gafletin min hâza fekeşefnâ 'anka ğıtâ'eke Febasaraka Allah subhanahu wa kıyamet gününde kendisini çetin bir azapla azaplandırdığı kimseye sen daha önce ahiretten dolayı gaflet içindeydin diyor. Bir başka ayet ve enzirhum yevmel hasra onları hüsran günüyle uyar. Iz kıdiel emr o gün emir yani bütün işler hakkında hükmedilecektir. Ve fi kafletin ama onlar gaflet içindedirler. Gaflet içindedirler. O halde gaflet kelimesine Kur'an-ı Kerim'de bakın. Tekrar ediyorum. Gaflet kelimesine Kur'an-ı Kerim'de bakın. İki şey göreceksiniz. Bir, ahiret gününe karşı hazırlıksız olmak, ahiret gününe karşı hakkıyla iman etmemek, ahiretin azabından hakkıyla korkmamak, Allah'ın nimetlerini hakkıyla ummamak. Birinci mana budur. İkinci mana dünyadan razı olmak. Dünyanın peşine gitmek, dünyada koşturarak yorulmaktır. Şimdi söyleyin, kim diyebilir ki ben gaflet ehli değilim? Bütün hayatımız dünyanın peşinden koşmakla geçmiyor. Bütün ömrümüz dünyaya kulluk ve kölelik yapmakla geçmiyorum. Sabahtan akşama kadar üç beş kuruş rızık kazanabilmek, akşımda eve gelip biraz vakit geçirip uyumakla devam eden bir hayatımız yok mu? Bu hayatın içerisine serpiştirdiğimiz beş vakit namaz, hafızda bir kere sohbetler, cumalar filan başka hangi birimiz gece sabahlara kadar kıyamda ağlayarak, secde ederek Rabbine geceliyor? Allah subhanahu wa ta'ala kıyametten hakkıyla korkan kullarını onlar ağlayarak, gözyaşı dökerek secde ederler diyor. Hangimizin böyle bir hayatı var? Hangimizin ayakları gece namazı kılmaktan onu taşıyamaz hale geldi? Hangimiz çok oruç tutmaktan dolayı güçsüz ve kuvvetsiz hale geldik? Hangimiz mübahlardan kaçınma uğruna kendimizi yemekten, içmekten alıkoyduk da güçten düştük? Hangimiz bunu yaptık? İşte bu bizim nedenli gaflet içinde olduğumuzun göstergesidir. Arkadaşlar bir ayet okuyacağım. Allah subhanatala buyuruyor. Büyük bir tehdit bu. Hani Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman cennet bize, güzel biziz. Allah'ın yardım ettiği taife biziz. Allah bize gökten melekler indiriyor. Kafirler, zelil. Hep kötü onlar diyor ya. Biz gaflet ehli falan değiliz ya. Bak. Inne minen nasi? İnsanların büyük bir kısmı an ayetine gafilûn. Gafildirler diyorlar. Büyük bir tehdittir bu. Ben size desem ki içinizden büyük bir kısmı böyledir. Hiç kimse üstüne alınmıyor değil mi? Allah subhanahu ve teala büyük bir tehditle tehdit ediyor. İnsanların çoğu gafildir. Allah muhafaza kardeşler. Bu çok içerisinde eğer bizler varsak ki varız. Bizi bekleyen son acı bir sondur. Bundan dolayı ben buradaki kardeşlerimi Kur'an-ı Kerim okumaya davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de benim anlattıklarımla yetinmeyip hemen bugün gidip Kur'an-ı Kerim'i açıp gaflet nedir ben bundan nasıl kurtulurum A açıp bunu okuyup sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormak ya Resulallah sen Kur'an'ı beyan edesin sen sözü doğru olan ve sözü doğrulanması gerekensin ya Resulallah bu hastalığın tedavisini bu hastalığın reçetisini bana yaz diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine sarılmanız gerekir. Arkasından ey selefimiz, siz gafleti yenmiş, kimse, yenmiş kimselersiniz. Gaflet size hücum etti de bu savaşta her zaman yenildi. Gaflet sizin kapınızı bile çalmaya cesaret edemedi. Ey ashab-ı kiram, ey tabi'in, ey selef alimlerimiz, gelin bize şu gafletten kurtulmanın yolunu öğrenin diye onların eserlerine müracaat edin. Bunu yapmazsanız, bu işin ilmini öğrenmezseniz ve bunu hayatınıza geçirmezseniz, vallahi ve vallahi ben de helak olurum. Ben bunu yapmazsam, siz de helak olursunuz, siz bunu yapmazsanız. <gülüyor> Arkadaşlar, gafletin en önemli belirtisi ahiretten korkmamaktır. Gece kalkın, Cehennem ayetlerini okuyun, gözyaşı dökemiyorsanız siz gafilsiniz. Bu kadar basit. Bu çok basit yani. Gece kalkın, Allah'a dua edin, günahlarınızı hatırlayın, yapmış olduğunuz günahları hatırlayın. Bu günahlardan dolayı gözyaşı dökemiyorsanız siz gafilsiniz. Bir suçunuz var. Suçunuzdan dolayı şurada bir makine var. Sizi oraya doğru götürüyoruz. Orada parmağınızı keseceğiz diyelim. 50 metre, 20 metre ne kadarsa. Bütün gücünüzle oraya gitmemek için yalvarırsınız değil mi? Yakarırsınız değil mi? Çünkü oraya götürüldüğünüz zaman suçunuzdan dolayı parmağınızın kesileceğini kesin biliyorsunuz. Peki günah işlediniz mi? İşledik. Allah affetmezse bundan dolayı azap görecek miyiz? Göreceğiz. Bu azap göreceğimizden dolayı niye hiç pişmanlığımız yok? Niye üzüntü yok? Niye üzülmüyoruz? Niye kalbimizde ya ben şu günahı işledim bundan dolayı bana ateş dokunacak? Niçin biliyor musunuz? Oraya götürüldüğümüz zaman elimiz kesinlikle kesilecek. Buna kesin iman ediyoruz. Ama ahiret gününe kesin iman etmediğimiz için, ahiret gününe imanda eksikliğimiz olduğu için... Ahiret günde imanda noksanlığımız olduğu için günah işliyorsun. Sana ateş dokunacak ama sende hiç hüzün, hiç ağlama, hiç pişmanlık belirtisi yoksa sen kesinlikle ama kesinlikle gaflet ehlindensin güzel kardeşim. Evet. Artık arkadaşlar kaflet hastalığının önce ayeti okuyalım. Velakatı li cehenneme kesiran min ve cehennemi insanların çoğuyla doldurduk. kulubun la yafkuhuna biha. Onların kalpleri vardır ama fıkıd edemezler. Ve lehum biha. Gözleri vardır görmezler. Ve biha. Kulakları vardır işitmezler. Ulaikekel en'am Onlar hayvan gibidirler. Belhum edal Daha da aşağıdırlar. Ulaikehumul gafilun İşte onlar gaflet içindedirler. Niçin gaflet içindedirler? Anlayan bir kalp, gören bir göz, işiten bir kulak olmadığı için o halde diyoruz ki Gafletin en önemli belirtisi nasihatten kâr almamaktır. Bir kimseye nasihat ettiğiniz halde hakkı nasihat ettiğiniz halde sabrı nasihat ettiğiniz halde en önemli meselelerde en sarih meselelerde en açık meselelerde hakkı ona ortaya koyduğunuz halde hala yüz çeviriyorsa bu yüz çevirme anlıyoruz ki kalp yok bu adamda anlayacak dinleyen bir kulak yok gören bir göz yok demek ki bu adam gafil bir adamdır unutmayın Gafletin en güzel belirtisi, en net belirtisi nasihatten pay almamaktır. Bir başkayet Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. Ulai kelzine Allah ala kulubihim. Allah Allah onların kalplerini tabi etti, mühürledi. Kalp mühürlendiğinde ne olur? Nasihat kıra etmez. Kalp mühürlendiğinde ne olur? Söz fayda etmez ve ve işitmelerini ve duymalarını da mühürledi ve ulayke humul gafilun işte onlar gafillerdir. Demek ki nasihatin kâr etmemesi demek ki nasihatin fayda etmemesi gafletin en önemli belirtisidir. Evet. <gülüyor> Allah subhanatelâ buyuruyor. Gafletin belirtilen bir tanesi. Ya'lemûne zâhiran Min hayâti d-dünyâ ve hum anil hum gâfilûn Onlar dünya hayatının sadece ama sadece görünen kısmıyla iş meşgul oluyorlar ve ahireti unutuyorlar. Gafletin en önemli belirtilerden bir tanesi de arkadaşlar nedir? Gafletin en önemli belirtilerinden bir tanesi bir kimsenin dünya ile çok meşgul olmasıdır. Bundan dolayı kişinin vücuduyla çok uğraşması gaflet hastalığının belirtisidir. Gözüyle, saçıyla, kılıyla, kıyafetiyle çok uğraşması onun gaflet hastalığından yani güzel güğünmek başkadır, saçını taramak başkadır ama vücuduyla ilgilenmesi, kilosuyla ilgilenmesi şimdi bunu çok görüyoruz. Saçıyla sakalayla şusuyla bütün vaktini buna ayırması gaflet hastalığının en önemli belirtilerinden bir tanesidir arkadaşlar. <gülüyor> gaflet hastalığının diğer belirtilerinden bir tanesi kişinin günahlardan dolayı pişman olmamasıdır. Eğer bir kimse apaçık bir şekilde günah işliyor, yapmış olduğu günah ortada ama bundan dolayı da hiçbir pişmanlık duymuyor. Hiçbir üzüntü duymuyor, hiçbir hüzün duymuyorsa ve hatta bundan dolayı tövbe etmiyorsa bu kimse kafirlerdendir. Aflet hastalığının bir belirtisi arkadaşlar. Ben bunların için anlatıyorum biliyor musunuz? Etrafınızda kafir kim? Bakın aha bu kafirmiş deyin diye değil. Ben kafir miyim değil miyim diye anlatıyorum. Ben bunları kendim öğrendim. Bunları öğrendikten sonra şöyle kürsüden bakıp içinizde kim kafir? Onunla meşgul olmayacak. Ben gafil miyim değil miyim? Bunlar bende var mı? Ahirete karşı duyarsızlık bende var mı? Dünyanın peşinde koşmak bende var mı? Nasihatin kâr etmemesi bende var mı? Günah işleyip de pişman olmamak bende var mı? Bu ölçülerle ben kendimi tartıyor. Size de diyorum ki bu ölçüleri elinizi alın, siz de kendinizi tartın. Sizin gafil olmanız veya olmamanız... Beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek bir konu var. Size Allah'ın kelimelerini hatırlatmak. Beni kendimle ilgilendiren iki konu var. Allah'ın kelimelerini hatırlamak ve nefis muhasebesi yapmak. Bunları anlatmamın sebebi kardeşler. Nefis muhasebesi yapın. Ben gafil miyim değil miyim sorusunun cevabını arayın diye bunları anlatıyor. Diyor ki günahlara karşı korkusuz olmak... Günahlara karşı hissiz olmak, hiç umursamaksızın günah işlemek gaflet hastalığının bir belirtisidir. Yani bir insan ateşe gireceğine kesin emin olsa umursamadan günah işler mi? Günah işleyebilir. İşlediği günah ya cehalettendir, ya bir anlık zevktir, ya bir anlık ayağının kaymasıdır bu olabilir. Ama adam göğsünü gere gere plan yapa yapa, program yapa yapa. Düşüne düşüne, tefekkür ede ede günah işler mi? İşte bu insan ateşe karşı duyarsız olduğu için böyle bir fiil gafletin belirtilerinden bir tanesidir. <gülüyor> Peki gafletten kurtulmak için ne yapmamız lazım? Bunu da anlatalım, hutbemizi bitirelim. Biraz uzun oldu, hakkınızı helal edin. Allah subhane ve teala gündüzün ilk başlarında yani sabah namazından hemen sonra bu ayette geçen ifade bu. Vel asal asal ne zaman? Ha? Asal ne demek? İkindi ile akşam arası. İkindi ile akşam arası. Rabbini çok zikret diyor. Gizli gizli yalvararak Rabbini çok zikret ve la tekun olma. O halde gaflet hastalığının çözümünü bulduk arkadaşlar. Sabah, Sabah namazından sonra uymayacaksınız. Sabah namazından sonra uymayacaksınız. Rabbinizi zikredeceksiniz. Rabbinize dua edeceksiniz. Rabbinizi tefekkür edeceksiniz. Rabbinizi zikretmek demek Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah demek değil illaki. Sabah namazından sonra Kur'an okuyacaksınız. İkininden sonra akşam vaktine yaklaşırken asal kelimesi Kur'an okuyacaksınız. Cennet ve cehennem ayetlerini okuyacaksınız. Geçmiş kavimlerin başına gelen ibret dolu hadiseleri okuyacaksınız. Ve gaflet hastalığından kurtulmanın en güzel yollarından bir tanesi budur. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ibadetler de Allah'ın izni ve inayetiyledir. Günahlardan kurtulmak da Allah'ın izni ve inayeti iledir. O halde gafletten kurtulmak için ilk adımda yapmamız gereken ellerimizi semaya açıp ya Rabbi bizi gafletten kurtar, beni gafletten kurtar, kardeşlerimi gafletten kurtar diye öncelikle Allah'tan yardım almaktır. Eğer Allah bize yardım ederse Allah'ın ziliyle gafletten kurtuluruz. Ama Allah bizi yardımsız bırakırsa gaflet bize sımsıkı yapışır da ondan kurtulamayız. <gülüyor> farz namazlara acele davranmak, farz namazları ilk vaktinde kılmak, Farz namazlar için koşturmak, farz namazları ertelememeye çalışmak, farz namazlarında üşenmemek kişiyi gafletten kurtarır. Kafirlerin en büyükleri münafıklardır. Allah subhanahu aleyhi münafıklardan bahsederken اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ يُنَقَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ Münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışırlar ama Allah onların kandırmasını onların başına geçirmiştir. وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ onlar erine erine namaza kalkarlar. Velayez Allah illa Allah'a da çok az zikrederler diyor. Nifakın sonucu budur. Eğer bu sonucu ortadan kaldırır, namaza önceden koşturur, ilk vaktinde namaz kılar, namaza hassas olur. Namaza önem verirsek, namazı ertelemezsek, namazda üşengeç davranmazsak Allah'ın izniyle gafletten kurtulacağız diyoruz. Gafletten kurtulmanın bir başka yolu demişler, alimler, çokça Kur'an okumaktır. Kur'an okumayı artırın, Kur'an okumayı çoğaltın, gafletten kurtulmanın yolu gelecektir. Gafletten kurtulmanın bir yolu salihlerle beraber oturmaktır. Gafletten kurtulmanın bir yolu sana Allah'ı hatırlatan kimselerle beraber oturmaktır. Gafletten kurtulmanın bir yolu 3-5 Müslüman bir araya geldiğiniz zaman oradan buradan boş boş konuşmak değil birbirimize nasihat etmek, gafillerden olmamak adına birbirimize hakkı hesabı tavsiye etmek, salihlerle beraber oturmak, Müslümanları çokça ziyaret etmek kolu gafletten kurtaran vesilelerden bir tanesidir. Bununla ilgili birçok çalışma yapılmış size tavsiye ederim. Ee, okuyun, öğrenin ve öğrendiklerinizle amel edin. Allah subhanehu ve teala bizleri korusun ve gözetsin. Allah subhanehu ve teala hepimize merhamet etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Dört haftamız kaldı Ramazan'a. Bir aydır olduğu gibi bugün de ikinci hutbede Ramazan hazırlığını hatırlatacağız. Her hafta bir amel söylüyoruz. Her hafta bir amelden bahsediyoruz. Şaban ayına girdik. Şaban ayı İslam ümmeti için oruç ayıdır. Şaban ayı ne arkadaşlar? Çokça oruç tutulan bir aydır. Hazreti Ayşe'den gelen rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban ayı kadar oruç tuttuğu başka bir ay yoktur. Hatta Şaban ayında oruç tutmak ümmetin öyle adet olmuştur ki kadınlar Ramazan'da tutamadığı Kadınlar Ramazan'da tutamadığı, mazeretlerinden dolayı Ramazan'da tutmadıkları <gülüyor> oruçlarını bir sene erteleyip Şaban'a kadar tehdit etmişlerdir. Şaban'da oruçlu geçirebilmek için. Şaban'ı oruçla geçirebilmek için. Arkadaşlar konumuz nedir? Ramazan'a hazırlık yapmak. Başta uyardık. Bir ay önce uyardım. İlk defa iki aydır her hafta devamlı uyarmaya devam ediyor. Ramazan'a hazırlık yapmazsanız Ramazan boşa gidecek. Şimdiden hazırlanmazsanız Ramazan boşa gidecek. Bakın şimdi bir de gaflet hastalığının hastalığından bahsettik. Gafletten kurtulmak için bir ay sonra Ramazan gelecek. Kapınızı çalacak. Ey güzel Müslüman gel seni gafletten kurtarayım diyecek. Ama Ramazan kimlerin kapısını çalacak biliyor musunuz? Ona hazırlık yapanların, ona süslenenlerin. Ona hazırlananların kapısını çalacak Ramazan. Bundan dolayı arkadaşlar bir ayımız kaldı Şaban ayına girdik. Hazırlık yapacağız. Peki bu hafta hangi hazırlığı yapalım? Bir önceki hafta ne dedik? Var mı hatırlayan? Cömertlik dedik. Ondan önce dil dedik. Ondan önce çok Kur'an okumak dedik. Ondan önce namaz dedik. Kelim kelimlayan fal olmasın arkadaşlar koş konuş konuş konuş boşun olmasın. Bu hafta diyoruz ki çok oruç tutmak bolca oruç tutmak olabildiğince oruç tutun inşallah. Şaban ayında olabildiğince en az bir 10 gün en az 10 gün oruç tutmaya gayret edin. Vellah hamdullah alemin namaz için saf olun inşallah.